Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Hicri baş... ve hicret Tarih başlangıcı Eskiden beri insan Kullanmışlar tarih başlangıcı Fakat bu karmaşık olmuş ama Bir olay oluyor Onu alıyorlar Olay değişiyor Tekrar değişiyor Hazreti Ömer'in halifeli zamanında toplumun sahabeler karar verdiler ki hicreti yılbaşı kabul bunlar. Hicreti. Hicret yani göç anlamına geliyor. Eğer bu hicret, göç Allah için olursa çok büyük mükafatı var bunun. Yeri cennet karşılığı. Eğer dünya iş olursa Mesela bir insan iş için, sağlık için ya da atama dolayısıyla bir yere giderse bu buna girmiyor. güçe girmiyor Hicret hemen her peygamberin ortak kaderi, hicret göç. Vatanından başa gitme zorunda kalması. Değer malı şemazetleri Dünyada hiç rahat görmedim hatta. Babası dünyaya geldi. Annesini kaybetti, denesini kaybetti. Gençti öyle gençti. Yoksa da gençti. Peygamberlik verildi. Müşrikler tabii başladılar. İşkence zaman başladılar. Bilhassa 10. yılda nübüvvet deniyor. 12 10 yılda o yıla hüzün yıl denildi, hüzün yılı denildi. 3ten orada felaket oldu. Biri Ebu Talip öldü, Peygamber'in amcası. Kureyşli reisi, Haşimlerin de başı reisiydi. Onun ağırlığı vardı, yeğeni Peygamber'i korurdu. Dışarıda. Üç sonra Hatice Validemiz rahmetli olan Hatice Validem'in e Ki Peygamberimizin her şeyiydi o böyle. Peygamberimizin kucağında Mevla'ya kavuştu böyle. Cenneti göre göre tabi. Üçüncüsü de Ebu Leheb Kureyş'in reisi oldu Ebu Leheb. O da anlısı Peygamberimizin ama Ebu Cihil gibi İslam düşmanı. Üç tane feraket, üst yüklenle yüklendi böyle. Ebu Talip, Hatice Vademiz vefat etti. Ebu Lev'de Kureyşi oldu. Artık Peygamber Aleyhisselatü'ne Mekke mükerremede görev yatırmıyorlar. Baskı, zulüm, işkence gelenler diyorlar. Öyle bir durum. Fakat Peygamberlik'te, durmak yok peygamberlik. Peygamber duruşak Peygamberlik'te böyle. Yani Peygamberin görevi ölüse öldürülse bile her şeye katlanacak bir devam. Neye benzer bu? Suya benzer. Yer altısı olsun, yer üstü akarsu olsun böyle. Su akar. Ama düz akamaz. Onu engel çıkar, kıvrıla kıvrıla gider ama böyle Peygamberimiz de böyle Hazretmisizleri. Mekke-i Mükerreme'de tebliğ bölünü yapamayınca taife gitti. Taife gitti. Aşırı Kırık'ta kaldı orada. Orada da çok zahmet çekti. Ayakları yağlı taşlandı ve Mekke'ye döndü. Ancak geceleri gizlice davetmeye başladı. Geceleri gizlice özellikle hac mevsiminde. O zaman da Araplar Mekke'ye haca gelirlerdi. Tabi farklı bir haçtı onlara göre. Değişik bir şeydi. Yıl oldu 11. Peygamber'in başlangıcıları. 11 yıl oldu, 11 yıl oldu. Peygamber Nesem gece yarıştan sonra Akabe'de giderken yani gelen dışarıya bir yamancı görsem de onu da etsem diye. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse bir avucu gibi böyle. Avucu gibi yani bir av yakalayabilirsem diye böyle. Peygamber'in avı İslam'a davet etmeyecek. Uyumuyor mu? Uyumaya geceli Peygamber'imiz ıssız gecelerde Tela yerlerde tek başına bir insanı görsen de İslam'ın dair sende geziyor, dolaşıyor. Baktı, karşıdan bir grup insan geliyorlar. Yanlara yaklaştı. Sıramdan sonra efendim neredesiniz? Medine'deyiz. Altı kişi. oturumuzuna biraz biraz edelim altların bedinleri baklıyor ki tabi bir yabancı. Belki yabancı. Fakat tatlı dilli, nazik, kibar, hoş bir insan otururlar. Peygamber Madriyatları önce Kur'an okudular. Ayet Ayetleri okudu Kur'an-ı Kerim'de. Bir peygamber okuyor. Peygamber okumuş kuran mıdır? Kerim'de. Okunan Kur'an Aşık duygulandı bunlar. çok duygulandılar altı kişi mi dinlerler. Arkadan peygamber sohbet etti bunlara. Böyle bir oldu ki maalesef sohbet gece yarısından sonra akaber yakınında ıssız bir yerden her karanlıkta peygamber sonunda asıl Kore'ye değindi. Dedi ki Rabbim bana peygamberi verdi ben son peygamberim. Peygamber bu görev bana verdi. Sizi hiç tamamen dine davet ediyorum. Onlar bir şaşırdı. birden bire. bire bakıştılar. Ne dersin, ne yapalım diye. Ben ki peygamberimize size bize müsaade etti. Biz aramızda görüşemeliyiz. Çekildiler kenarıya. Yaplar müşavereyi ve karar verirler iman etmeye, İslam'a gelmeye. Böyle bir ortam oluştu ona böyle. Gelirler, derler, ya Muhammed biz karar verdik, iman edeceğiz. Nasıl ne yaparlar şimdi? Bilmiyorlar, İslam'a gelecek. Yani bugün Aleyhisselam hadretleri, kur diye bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amdühü ve resülühü. Söyledi, ondan söylediler. Bir kelime şahadetiyle bunların altısı sahabe makamı çıkıyorlar. Sahabe olurlar. Sahabe. Yani bir evliya, bir kutbu azam binlerce yıl çalışsa o makamı zerresiz olacağım Öyle bir iman böyle. Gönülü Allah aşkıyla doldu. Üçleri yandı ve bütün hücreleri Allah diye çalışmaya başladı. Bakın fakir ki çok tatlı bir İslam, öyle feyizli, zevkli, hafiler, günah arındılar, hafli geli bunlara, kuş gibi çok tatlı bir şey. Dediler ki, yarısı Allah bize burada kalmak, Mekke'de kalamırlar bende. Gitmeler Medine'ye. O yani, da Hayırlı müdahale olmaz. Siz buradan dönün, gidin Medine Münevvere'ye, orada İslam'ı insanlara anlatın, ona dağıtır. İslam dağıtır. Siz görelim bu şekilde bu. Tabi gittiler bunlar Medine Münevvere'ye. Yani İslam ibresi Medine Göreli Muhtar'ın ölçülü mühendisliği. Zaten Peygamber bilir aslında Medeniyet'e geçireceği biliyor kendisi de. Ama zamanını bilmedi Peygamber Mustafa'nın. Bu altı tane ilk Müslüman, başlarında Hak Ebu Zürar Hazreti başlarında aldık kuru feyize Peygamberimizden Mali ve Güneş ile gittiler Midey bireye, artık bunların tek amaçları İslam'a şirtavat etmek. Dünyanın soğudu bunu. Her şeyden geçtiler. Devamlı kenarından sohbet ediyorlar. İnsanları dağırıyorlar. Yakınlarına böyle. gizlice ama. Gizce. Belki bunlar daha çoğallar biraz. Ertesi yıl, 12. yıl nübüvvetin, yine geldiler bunlar. Mekîm-i Mekî Kerem'e, Haç ve 12 kişi geldiler. Sayılara fazlaydı. Hepsi gelemedi ama. Öyle kişi geldiler. Geldiler ama baktaydı ki o yıl Mekke'ye daha fazla baskı var Müslümanlara. Aşırı baskı var. Peygamberimizde gizlice buluştu bir tane biri. Randevam aldı peygamberimizden. Yine aynı yerde aynı vakitte uçmak üzere. Akabede gece yarısından sonra uçmak üzere gününüzde buluşuna görüşemiyorlar. Bunların altısı zaten Müslüman. Onlar sahabe. E altısı onlar o anda tabi'in yani. Sahabe görenler altısı. Tabi bir Peygamber'i görmeyenler altı kişi de heyecanlı bunlarla şimdi ama tabi onlar da böyle. Bakanlar. Gece o saatinde buluştu benim buluştular. Yine Peygamber'i Sümr'ün Hazretleri önce kuran okudu açıklaması yaptı peygamberimiz. Sohbet yaptı. E bir peygamber sohbeti Peygamber sohbeti böyle? Hem de Hatembiya makamında makamda peygamber böyle. böyle? bir sohbet oldu ki bunlar tek aldılar bunda hep sevabı her Bu defa onlardan peygamberimiz biat aldı. Sözleşme der buna böyle. Biat böyle. Birinci akabiyat deniyor buna. Biat aldım. Allah'tan başlayan tatlının mama. Çünkü öldürmemek gibi böyle. O da yapılan günahları aldı bunlardan. Peygamber ibadet aldı bunlardan. Demek ki bunlar 12 kişi. Ya Resulallah. Mekki'ye mürkerim edenler birini bize haber gönderdi. Medine-i Münevvere'ye. Bizler İslam bilmiyorlar fazla. Tabii Kora bilmiyorlar fazla. O bize derler Kora öresin, İslam öresin bir rehber, öğretmen, hoca bize gönderdi böyle. Peygamber Peki kim Kimi gönderdi? Musa Ümeyir Musab bin Umeyr. Musab, bin, Umeyr. Musa bin Umeyr. Gençti bu, çok zeki, çok zekiydi. Gelen ayeti hem ezberlerdi. Bu çok nazikti belki kendisi, yapısı öyle. Öyle büyümüştü böyle. Babası varlıklıydı. Ana baba kucağında büyüdü böyle. Çok nazlı büyüdü böyle. Onu çok severlerdi genisini. Genç kendisi, bekarlı da, velikanlı, Gizlice İslam'ı duyunca peygamene gitti, imanımı teyemler. Annesi, babası onu çok sevdiği halde iman edince buna yapar, işkence yap, işkence muhtemeler. Boduma kapatılar, aç bırakırlar, susu bırakırlar, dövürler, şunu mu derken dinden dön. denemez ki. Dönemez ki. O tadı almış, o fizi almış. O gönül Allah'ta yanıyor maddeler. Yanıyor böyle. Yani. Cennetten içi o gönül muhtemelen. Bu evre bulan gönül. Öyle bir olmuş. Evden kaçtı bu, yolunu buldu. Sürekli hep benim yanımda bu muhteremler. Peygamber bunu gönderdi onlara beraber böyle. Bu da itinmediğim mübareğe. O zaman Medine'de 40 tane Müslüman olmuş o beraber, kadın erkek, 40 kişi böyle. Ardım bu gidince tabi çalışma temboda hızlandı. Ev sohbetleri geceleri ev sohbetleriyle. Fazla evlerde herkesin tabii kardeşi var, oğlu var, amcası var, dayısı var, neyse onu da ediliyorlar. Azı Müslüman o sohbet yapıyor, kan okuyor, aşikamatını yapıyor, Peygamber'in gördüklerini, duyduklarını onlar anlatıyor kendilerine. İslam başlıcığı çoğalmaya. Ama çalışma sistemleri gizli amadı, aç kapanıyorlar. Dedem. Birinde bir zat var. Sabi Muaz var. Sabi Muaz. Evsin reisi kabilesi çok sert mizaçlı. Asla sıkeşti, keştik. Ondan çekiniyorlar, gizli yapıyorlar. Yine bir arabanlar bir hurma bahçesinde toplamışlar gizice ve deliken, sabi deliken. Bu saat haber alıyor. Bekreden biri gelmiş. İnsanların dinini bozuyor. İnsanlar sapıtı ederek alıyor. Alıyor harbesini. Kılıcını alıyor. Hiddet geliyor geldi oraya. Ayakta. Hiddet böyle. Asya kesecek. Efendim bu nefendi de dediler, Kim bu dedi böyle bu bizim de putramızı hakaret eder? Kim bu dini değiştiren? Kadım kaldı. Efendim dedi, lütfen oturun. Bak şu anda hiddetlemişsiniz. Sinir, sinir bozulmuş. Şu anda anlaşamayız, konuşamayız. Lütfen bir otur. Bir dinle. Bir bana bir soğuk su iç bakalım. Bir kendine gel de. Ondan sonra ben sana bu İslam'ı anlatayım. Ehe, reis de, görürsen de böyle. Beğenirsen, sen girsin bu dine. Vermezsen gelmezse efendim vereceğim. Musab'ın bu tatlı konuşması feyzi konuşması onu etkiledi muhteremler böyle. Hemen onda anda sakinli oturdu. Biraz su içti. Peki anı bakalım. Kur'an okudu da böyle. Kur'an Allah kelamı. Böyle okuyukken böyle her kelimesinin hecesine harfine basa basa böyle. Araplar aç anını anlıyorlar. Buna gereken ayet-i kerimeleri cennetten, ahiretten, mahşerden bunları farklı ayetleri böyle onları tek tek gibi okudu. Baktı ki mülk Allah'a mülkü. Yeri göre, mülkü de Allah'a cene şah. hakim, hakim Mevlamız'ın böylece düşündük ki doğru ya da kene kene işinden, vicdanından böyle. Doğru ya da böyle. Bizleri de edildik putlara. Ağaçtan, taştan. Zamanla ağırlık putlar çürüyorlar. Atıyoruz o yerlere. Gelmeyecek bu şekilde. Bunda ilah olurum. Bunlar böylece. Derken içine bir nur geldi muhteremler. Ben de bu dinine gireceğim. Böyle de, böyle de. O da elhamdülillah. Elin kelime şartı muhteremler müslüman oldu. Tam inanarak bilinçli yani bilinçli, bütün gönlüyle, aklıyla, kalbiyle, kabulle iman edince, o da onda tabi'in makamına çıktı. Sahabi olamıyor tabi. Tabi'in makamına sahabeleri gördü, o da bulundu? Tabi'in makamı. Evli aklı çok üzerinde ama. O makama çıktı. Gitti, kabili, toplu kabilesiyle. Kim var kadar erkek? Hepsi İslam'ı davet etti. Hepsi İslam'a geldiğinden muhtemelen Ondan sonra İslam, Medine'de artık açığa vuruldu. Açığa vuruldu. İlk olarak namaz, cemaat, kılmak orada başladı. Kılmam ya Mekke'de. Kılmam Mekke mükeremede. İlk olarak adı imam oluyor. Namaz kıladı efendim. Evlerde, kurma bahçelerinde, meydanlarda, açıkça. Medine'de ilk kabli vardı Medine'de. Evvel diye. Bunu aslında iki kardeş mi zamanında? Kabile büyümüş, arada fite girmiş. Birbirler buna savaşıyor, sürece di bunlara Arada bir birbirler savaşıyorlar. Nedir savaş? Tabi gençler ölüyor, ana baba ağlıyor, kalındık kalıyor, çocuk kalıyor. Her atıra kara var. Kimi sakat kalıyor, yaralı kalıyor Aradan Aralar düşmanlık bir şekilde. İki kabile de insana İslam'a gelince din kardeşliği potasından bölüştürdüler tabi böyle. Cebap yapıyorlar, omuz yanıyorlar, hamus kılıyorlar. Hekabalar sevindi mutlaka. Kırklarından daha sevindiler belki. Daha sevindiler onlar böyle. Artık savaş ortamı bitti, alışı başladı. Ertesi yıl, konuşuluyor yıl, ülketin bir defa ikisi kadın 75 yıl toplan, yine hac mevsimi Mekke'ye gelen bunlar. 13. yıl Nebibet'in, Peygamber başlangıcının. Baklar ki daha da sıkı baskı var Müslümanlara, Mekke mükerremede. Hele Ebu Uluyeb Kuleş'in reisi peygamberin azı düşmanı, amca olduğu halde Aşırı düşmanlıklar İslam'a karşı, yine bunlar gece anlaştılar. peygamberle yine yani aynı yerde, aynı vakitte gece arasan sonra buluşlar. Buluşular, buna da bir at, bir at el tutup bu bu şekilde söz verme. Onlar Peganlıma şartlar koştu, yaşaması bunu yapması için, bunlar buna söz verirler, hepsi bunu kabul eder. Dedi ki şimdi bunlar Medine'liler, 75 kişi. Ya Allah, sen Medine'ye gelsen olmaz mı Medine'ye gelsem? Mekkemi Mekke, Kereme'de her tarafını düşman sarmış. Kimse anlatamıyorsun ya Allah, Namaz kuramıyorsun, sebebi şey burada. Aşırı baskı, zulüm var burada. Medine'ye olmaz mı? Bir de bir geldi. Evet, ben Medine'ye giderim ama, bunun bir bedeli var ama dedi. Bu bedeli var. Buna katılır mısın bedelinle? Ne bu bedeli ya Rasulallah? E ben dedi, Allah'ın peygamberi verdi. Ben Medine'de, her şey oturmam. Oturayım neşiste, oturayım tesbüçe çekeyim. Ben de görevim, tebliğ. İslam'ı duyurmak, insanı kurtarmak. Tabii bu derecede savaş olacak, kan dökelecek, malınıza, canınıza zarar gelecek eğer bana katanacaksanız, ve beni kuracaksınız bu yolda, eşinizi kurduğunuz gibi, buna söz verirseniz, hemen gelirim. İşlemde de ki, abla bir revvaha. Muhtede şehit oldu. Allah ya Resulallah, bunu yaparsak, medeneye gelsen, bir orunda ölsek, şehit olsak, yaralansak, mal hükümüne gitse, ne bunun karşılığı? Tek geldim. Cennet. Cennet. O anda onların her biri sanki cennet gördü ona bir tane böyle. Onlarla Cennet sanki ona cennetteler ama o böyle. O cennetin havasını soldular sanki. Kokusundan cennetin sanki cennetteler böyle. Kuş gibi hafif cesbik hale geldiler. Yarısı verin yarısı ben bir böylece her bir turları yad ettiler. Medine'ye gelecek. Onlara. Bunlar döndüler. Bugün de Peygamber Ali Sanat'ın esnafını, esnafım artık yücret başladı. İznim vermişsinizden. Medine'ye bile böyle. Birden gitsim aklım artık böyle. Şimdi Peygamber olmasaydı haşa önce kendini garanti alırdım aklımda. Hesabını gönderiyor bana şey. Hesabım artık gidengisi bakalım Medine Emire vereyim. Başını gitmeye. İlk önce azebus seleme, Allahu zete rahmet eder. O çıktı böyle. Daha öyle Habeşe gitmişti, gelmişti, gitmişti. İşi ümmüs seleme aldı. Bir de kızı Zelef vardı. Onu da aldı. İki de deve bindirdi. Tutuyorlarını gidince Çıkıyor Mekke'den bir gidecek. İslam rahat yaşayın diye amacı bu. Fakat bunu yakaladı müşrikler, kadın akrabaları bunu yakaladılar. kadın aldı elinde, kız el aldı, sen de o gideceğin Bu da tek başına gitti, sonraki hanımı gitti ama on ayrıdaki işte Sonra diğer sahabeler. Ama giden devestini malını götüremiyor poterlerden. Evini götüremiyor, eşeğini götüremiyor. Giden ne yapıyor oraya? Nakit altın para, altın paralar. İşte parası varsa onu alıp götürebiliyor. Eşeğini al götüremiyor oraya. Başlısı sahabeler iki üç kişi beraberce gizi gitmeye. Yalnız Hazreti Ömer adansızları. O açıkça gitti o. Yirmi kişi oldular. Onlar beraber. Dedi ki yazılımlarına gelin önce gidelim Beytullah'a. Taaf edelim hakkımızda hep öyle. Geldi de Beytullah'a taaf ettiler. İki kere taafımızı kurtuldular. Müşrikler bakıyorlar işte bunlara. Hazreti namazdan sonra ayağa kalktı. Döndü müşriklere. O kuriyeyi kuşarmış. Kuriye almış. Ben de Medine'ye gidiyorum. Anası alatmak isteyenler arkadan gelsin bakalım. Aç da gitti. Orada bir şey yapamadı bu şekilde. Artık az bir insan kaldı. Saberden, Müslüman'dan, Mekre'min kerimede. Hazreti Sıddık ya. O da artık hazırlık yapmayacak. Orada gidecek. Medine'ye. Geldi Peygamber İslam Bey'e. Ya Resulallah, izi verirsen ben de gideyim Medine'ye. Peygamber dedi ki, Eubi ve Gesellem dur bakalım biraz daha. Ümidim var, biz de beraber çizizdi. Medine'ye. Öyle bir şey varmıyor Resulallah. Evet, bir şey atlar meydanlar bana. Çok güzel bir şey oldu, Allah'tan tam gözü açıldı. Hemen iki tane dev aldı, onları besinç etti ben. O zaman Araplar tabii yine aynı şekilde en deviyle uzun ölecekse, bence bunlar besi çıkarı devler, besini devlerce. Devi besendir, hügürü şişer devler, sertleştiriyor ceberi. Hayvanı aç kalsın zartma hayvan devler. İki dev aldı, biri teğen bir kenislem var onlarda bekliyor. Müzikler duyuyorlar. Bundan gittiğini pek de mi aldırmıyorlar? Hatta bazı sevindiği müşriklerin aman aramızdan bunlar böyle. Aramızda ikili kalsın, belki bize kalsın böyle. O havada kimse kimisi kuşkulu böyle kimi seviniyor bile fakat Mek Mekke'de peygamim kaldı yok belki Ali kaldı müteğinde. hep gitti bunlar o anda müslümanların kapısı çalışıyor şimdi. Ki, kendi aralarına şey bunlar, Ebu Jel başları. Ebu başlar başlarım derdi. ki şimdi kendi aralarında buradaki Müslümanlar Medine'ye gittiler. Medine'deki eviz Aziz-i Müslüman oldu. Büyük kabile bunlar. Bir şehir. Buradan oraya gittiler. Eredeliler Muhammed'de a.s.m. O Medine'ye giderse, onların başlarına geçer. Ne olur? Bunlar için tehlike. Mekke're tek geliri ticaret. Ekil olmuyor. Rumu yapıldı. Kışın gemene, yazın şam'a gidiyorlar bunlar böyle. Ne derek diye? Medine'de, onlar şam yolu üzerinde. Buna yolunu kesecekler. Bu düşece bunlar. Eyvah. Buna şapana işte yakıldılar, toplandılar. Bir ev vardı, adı Darun Nedve derler böyle. Bunu Kusey yaptırmıştı bunu, Kusey. Peygamber'in dedeleri oluyor böyle bu. Peygamber'in babası Abdullah. Onun babası Abdülmuttalib. Onun babası Haşim. Onun babası Abdülmümenab. Onun babası Kusey. Yani Yani birkaç kuşa giriyor Bence. O bu evi yaptırmıştı. Orada toplanıp karar verilirdi böyle. Tabi ile ilgili Bence müşlere büyükleri, Kodamanları, azgınları, canavarları, toplanı burada. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Bu Muhammed eğer Medine'ye giderse ellerler ve sellem işimiz zor. Yolumuz kapandı Şam yolu. Açıklar açıklar bunlar şimdi. Peki ne yapalım? Peygamber'i öldüğümüne korkuyor ama. İç savaş çıkar. İç savaş. Her ne kadar Haşim'liler henüz daha müslüman olmuşlarsa bile eğer Peygamber öldürülürse iş o bir koşullara göre kan davasına dönüşüyor. Eğer Haşimoğulları ondan bir öldürünce onun hakkı onlar işte bir aşağılarım oluşuyor böyle. Ona göre peygamberimiz bir kişi fakat iç savaş çıkacak ve Kureyş Haşim'e kalbak olduğu için durum onlar için daha tehlike olacak onlar. Ne yapalım işte bunlar. Önce Hişta bir Amr konuştu. Dedi ki onu dedi bir hapsedelim beni. Daha bunu yapmışlar yeraltında altının mahzeni varmış, karalıktık Yeraltında Küçük bir pencere varmış böyle, camlı bir küçük pencere varmış. Bunu eline alalım, bağlayalım, oraya koyalım. Orada acısı olsun burada bu şekilde bu. şeytan da geldi oraya mı? İblis. İbils yani ondan başı şeytan, var. İblis. o da orada geldi or böyle. Nasıl geldi? Neş kabilesinin reisiymiş gibi, şeyhim diye geldi onlara böyle. Ker giyinimi, üstü baş her şey mükemmel şekilde. Tabi o konuşmasını biliyor. İblis şeytan bu, herkes akıllı mı? İşte duydum böyle bir olay varmış. İşte yardıma geleni o da gelar Allah. Sorular şimdi de yani. Bilmem tabi şeytan olduğunu. Ne dersin? Olmaz diyor bu şekilde. Yani Muhammed'e bir affet olmaz bu. Onun akrabaları var Mekke'ye mükerremede. Bunlar buna dayanamazlar. Müslümanlar bunu kurtarlar buradan böyle. Kaçlar gider Medine'ye. Peki ne yapalım? Sıra geldi Ebu'l-i Bahteri. Bunlar var stres sahibi bunlar bunlar. Görüş bir denekçisi bunlar. Dedi ki o da dedi, muamele bir deveye bağlayalım. İrla'nın deveye bağlayalım. Onu şöyle bırakalım. Bunu çok denemişler bunu, anjeler bunlar böyle. Şöyle ölsü kalsın, musluk kalsın böyle. Gene İbrahim bu da olmaz dedi, onu mazede, onu kurtarladı böyle. Şimdi sıra geldi Ebu Ceylin görüşüne. Ebu Ceyl o kadar düşman ki İslam'a öyle bir flam ki Ebu Ceyl, hadis son düşemiyor böyle. Kafir, melun. Onu öldürün dedi böyle. Onu öldürelim. Ama kim ödeyecek? Davet bile bir kere alırmıştı. Hasemir olmadan önce böyle. Öldüme karar vermişlerdi. Kim bu işi üzerine alır? O oh, Ömer çıkmış ortaya. Bunu ben yaparım demişti. Adam mı yapar demişti böylece. Hasemir düşüyordu sonu böyle. Çansemir hoşuna şey böyle. Herkese suskus böylece. Çünkü kim bu işleri alırsa, onun bütün soyu tabu gidecek. İslam aşta. Ebu Cehil denen kafir böyle bir çare buldu. Dedi ki, her kabul eden, her grottan bir genç seçelim. En az kılığına seçilen bunları. Gece de öyle basın yapalım. Her kılık ulusu böyle böyle. Karanlıklar kılıklı belli olmaz böyle. Bu sefer de Haşimeliler diyet razı olurlar. İstiharçı olmazdı bu şekilde. Bu görüşü kabul edildi. Akşama kararınca Peygamber Ebu'ye kuşatıldı muhteşemiz. Ebu Leheb, o da oradan olmalı. Ebu Leheb'den böyle. Amnisi Peygamber'de. Yani koruyacağını, yeğenini koruyacağını o da oradan. bir harer diye böyle. En azgın kafiler ondan başlar. Toplarlar bazı gençleri de. Yani en azgın gençleri de. Ahlatsız, pis, canavarları toplarlar elinde yani kılıçlar. Bunlar bu şey yapacak. Karanlıkta peygamber vuracak e üzerinde. Hepsi benim böyle. Ev kuşatıldı akşamdan sonra böyle bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Uyusun diyorlar peygamberle, Muhammed de. Ama bası yapılamada. O zamanlar böyle pencere vardı. Canlı yoktu pencerede. Küçük pencere vardı. Canlı yoktu bu şekilde. Telle koyarlar. hava girmesi derken. O anda Cevrersiham geldi Peygamberi de mutlak eder. Şimdi her şey aslında kaderde bunlar bir planlamış bunlar. Takdir bu plan yap, proje belir. Allah özellikle takdiri bu derler. Hep bundan sebepler, sebepler, Peygamber de olsa Allah yoluna kimin çekecek ki ümmetine örnek olacak? Hem o peygambermiş. Bir haklı olmuyor böyle. Bir e, peygamber de bir sese muhriziyle yaralanabilir. Ama yaralanmıyor. Peygamber de ümmeti öyle olması için sıradan bir insan gibi o da her şeye kalktı. Bu şekilde böyle. geldi ayeti getirdi. Veziyem külükele amelü. E, bir kere keferu. Ayeti geldi. Ve iz yemkülübün keferu Habibimiz sana kafirler hile yapmak istiyorlar. Seni bağlamak için, öldürmek için şu bu, bu şekilde Ayet-i Kerim'e geldi muhtemelenler. Aleyhisselam, Ya Muhammed rahmet emir verdi. Sonra izin çıktı. Sen bu yerden çık, elden çık. Hicretti buradan böyle. Hicretti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hastane çağırdı. Onun yana kadar kaldı o sayfamımız. Yanında çağırdı onu. Ali geldi odasına çağırdı böyle. Dedi ki Ali. Cevabı geldi. Bana izni verici şey etmiş. Emir verdi bana. Sen de bir yat ama yat. Onlar için bakar da camdan. Beni yatırsanlaşsın der. Benim hükamı üzeri ört dedi. kız kısmı var üzeri ört dedi. ört ve bir yat abi yat. Ama korkma sana bir şey yapamayacaklar. Kocası bu şekilde. Bir de Ebu Atter, Peygamber'in onu da yerine ver. Ülk Medine'ye geldi ben o sanırım böyle bunu. Peygamber'in Ebu e, Atter'i evinden çıktı. Yasin okudu. Fevhumu laibusuneh kader. Fevhumu laibus yurvun. Onlar özlerini seçettik. Engin atlarız ama seni göremezler. İlk 8 ayet kelimesi kerimesi yansıyor mu derler? O baştan buraya kadar fehumillâ yubusirûne kadar ondan seni göremezler. Bak Peygamber bunu okudu mu derler? Demek ki böyle bir durumda okuma gerek yok derler. Yani böyle bir tehlikeli durumda ilk 8 ayet kelimesi böyle onu okuma gerekiyor yok derler. Peygamber okudu Aleyhisselam Hazretleri yerden bir avuç toz tuzanlar to tağı böyle ince böyle toz gibi toprak almış böyle üfledi hocam ses. üzerine bir sert bir böyle üzerine çektim başlarına gözlerine bir bana toz halinde hepsi tozun bunlar böyle bunlar her günü bir gebertildi. gebertilli burada hep bunlar demek. Teğamız kuşatma sıkı kuşatma Evi arada tek katlı küçük bir ev. Ben Aradan çıktı böyle, hatta sürer çıktı. Tabii görmezdi beni orada. Bir ben başka bir müşrik oraya geçti. Baktı ki Ebu Celif sonra böyle. Ne var burada? İşte böyle öldü bu şekilde. Baksana ne olmuş dedi, baksana ne olmuş dedi. Böyle. Baktılar, Allah'a tol şaşırsın böyle. Derdiler, Muhammed kalktı zaten buradan. Tuz atmıştı böyle. Yağdan baktılar, yatıyor yağdan da ama işe girerler, hasrini kalktı. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Ömerist değilim, ne bileyim ben. Ona bir şey yapamadılar. Aşin'in hosları, ona bir şey yapamadılar Ev aradılar, evde yok. Eyvah! Kaçtı, avları kaçtı şimdi bunların velice. Çıldırıyor bunlar şimdi. Çıldırıyor galiba nasıl elimizde? Kaçlardan böyle. Bu kadar kısık kuşaklar var. Aradan kedi geçemez. Nasıl geçtiklerimizden? Arama başladılar. O evvel bütün müşriklere elini kılcı alan, sopasını alan, baltayı alan arıyorlar. Dedi ki Ebu Şehir, Kudud'e Muhammed'i ölüdür yakalarsa yüz dev ödü var. Yüz de ödü var ara ara ara ne? Peygamber çıktı. O Evden nereye gitti? Bu bilim yok derimden. Kesin bilmemeli. O <gülüyor> becimeli. Erse günü ölü vaktinde Ebu ev Bekir evine gidiyor. Öğle vaktinde Ebu ev Bekir evine gidiyor. Öğle vaktinde ama. Ne öyle vaktinde gidiyor? Öyle sıcağınlığa ev, evini çekiyorlar sıcağınlığa evine. Yanıyor şu Bekir bir kere. Ebu Bekir ev <gülüyor> evine gitti. Selam verdi. Ya Ebu Bekir. Bana Rabbine izin geldi. İnşallah beraber içeri çırpışlar kendilerine. Çok sevindi. Hemen bir adam tuttu. Devleti ona verdi. Şurayı şu getiresin derdi. Birinde biri vardı. Öbür gün azaltı kölesi vardı. Onda emir etmenleri böylece her akşam su, su getirmesi için mağaraya koyun sütünü. Akşam kanı basınca evden çıktılar buna. Sebir Dağı var. Aşağı karı bir saat süre gelin, 5.5 kilometre. Güney doğusunda Mekke'den Mesela Nur Dağı, milay solu bu sağda, kamış oluyor. 5.5 kilometre Mekke merkezine, bir saat yenen sürüyor. oraya gittiler bu da. Pegamus böyle. Oraya gittiler. Orada bir ıssız mağara varmış. Başka mağara mı? Bir ıssız mağara. Oraya gelince, dik Aziz Bekir, yarası Allah, sen dur önce ben gireyim. Peki bu öyle. Önce o girdi. Tabii mağarada yılan buna şu olabiliyor böyle, bariona buna bir şekilde. Bak Aziz Bekir, çünkü yılan diye var. Çıkar elbiselerini, yırttı onları, paşar yaptı onları böyle, tıkat tıkat tıkat da böyle. Bitti artık o üzerindeki şey, giysinin şeyleri yetmedi ama bir delik kalmış oradan ayağının topunu oraya dayadı. Ya Allah, buyurun içine gelin böyle. Mağaranın gidene bilirler muhtemelenler. Öyle büyük değil girişi böyle. Yani eğilerek böyle içine girilebilir. Eğilerek içine girilebilir mağarışa sene. Yediler. Hazretleri bu yılan deliğine topunu bastı. Oturdu. Peygamberimiz de yanına oturdu. Başlandığını dışarı koydu. Uykuya daldı peygamber. Uykuya daldı. Tabi peygamber öküsü bu. Farklı anlamı geliyor bu. O anda orada bir yıl almamış Zehirli yıl alamıştı. Büyük yıl böyle. Yılan Eubakir'in ayağını bir kucada şey böyle. Çeksin diye çekmedi. Üçün üstünde ısırdı. Isırınca zehirle dişi altta zehir oluyor ağızlarında. Hazreti Bekir'in iyice canı yandı böyle. O kadar canı yandı ki ama kımıldamıyor. Resulullah vermasın Rasulullah seferinde. Hiç ayanı çekmiyor, hiç kımıldamıyor. Elinde olmadan yaş geliyor gözlerinden ama. O kadar sadece böyle. Gelen yaş Resulullah'ın yanağına damlıyor tabi. Yani Damladı. Peygamber baktı ve e ne var? Bir yılan var böyle bana ayağını ısırıp bir parça. Peki, çek bakayım oradan. Çekti, yılan çıktı oradan. Ayağınız e yılan ısırdı. Ya yılan! Neden sen benim sahaben böyle ayağını ısırdın? Dedi, ya Allah. Ben bilmem kaç sene yıl bu mahalleye gelmiştim ya Allah, Göğrenin için. Baktım bir grup melek geldiler mağaraya. Melekler geldiler. Mağaraya girirler. Tuhaf ettiler, dolaştılar. Konuştular kendi aralarında. Ağır zaman Peygamberi Aleyhisselam üç gün mağarada kalacak. Aleyhisselam. Ondan bunu duyunca dedi, burada ayrılmadım dedi, seni bekliyorum. Aşkımın ismini seyrasını verdi. Tam da artık sen buraya geldin, kokunu aldım. O kadar seviştiyim ki sen Nurcan'ı bir göreyim diye kendim verdim. Az buna engel oldun şey yapmış ya, hal aldı haberleri. Teğmen mübarek şart bağlamış evler, çıtır kaldı. Az önce sürünce sürece geçti haberler. Şimdi diğer yandan üşitler, yüz deve. Onlar için büyük bir servet. Yüz tane deve. Koca bir meydan doluyor. Yüzde Bu yüzde o aşkıyla öd almak için duyan koşuyor Müslümanlar böyle. Kuzey Sopası aldan, Kurek aldan, Kasman ne varsa seninle böyle? Sadie almaya Peygamberi size. Her aralar ar ar ar bir grupta müjib Halep başlarında, o başlarında bir grupta Azüle müjib bir Halep, bir grupta istiyerek. İslam gülü var işlerinde İslam'a olarak mağaraya kapına geldiler. Geldiler ama zaten Peygamber mağaraya girece muhteremler Cebu Aleyhisselam secdeye kapandı. Kapan secdeye Cebu Allah'ım dedi. Bana izin ver. Gideyim bu akşam, Habibini dedi ben koyayım orada. Düşmara karşı. Rabbim, acaba sana gerek yok. Ben de en zayıf bir varlığı, mahlukları gönderirim korunlarını. En zayıf. Ne dedi muhtemeler? Önce iki tane yabani güvercin geldi. Biri, bir dişi böyle. Tam giriş eşiğine yuva yapılar. Zaten dar. Böyle da kısa, tam eşiğine yuva yapılar dişi, güvençin ona yumurtadı. İki tane yumurt yumurt vardı. Orada kondora'ya arkadan örümcek geldi. Örümcek. örümcek geldi. Her örmeye başladı. Yani bir örümcek ördüğüne göre ona kadar, ona kadar az geldi. Örümcek ördü. Ne de olsa bir işi gene görünemez. Şeffaf ama gene de. Yetmedi mi yetmedi. Rabbim her şey kazıltı. Bir rüzgar ver. Mağaraya göre böyle. Kuvveti birisiyle şey içti. Toz toprak ne varsa böylece bana geldi. Bu toz toprak önlükü basınlarına gireceğim. Kapattı böyle. Bizi karmaya karmaya edeceğim. Şimdi gelinir mişikler Dedik ki ya öbey. Bunlar burada bunları da böyleydi. Ben bu işi ehliyeyim. Uzmanıyım. İz sürerim. giden Gizden sürdüm. Buna buraya girmişler. Vüvey bin Halev, çok onurlu gururlu bir insan. Hadi bir işkili yapan kişi yani oğlu Efendi Şiideh. Kahkare güldü. Ben de size bir şey biri tutmuşum seni yani ücretle bir şey biliyorsun diye. Zaten bunamıştı yaşamıştı da böyle böyle. Baksana şöyle dedi. Ahmed daha böylece kalk, kalk buraya girdi buraya girmeye geldim buraya gelse bana. Baksana buraya kuşlar bu yumurta yapmışlar. Yumurtlamışlar önce yapmış girse örneği yuvası bozulur kuş yuvası bozulur yumurtalar kırılır kuş avdan kaçar aklı yoksa ne diye? Aklı ne gibi bazlarını sadece ama üvey gülmesin diye seçkavuksalar. O zevkir tabi onun duyuyor konuşmalarına onu Konuşma, duyacak bunların ya eğilin bakarlarsa işleriye küçük işi göreceksiniz belaşe başladı hüznenler bela bela rengi falan değişti hüznenler bela deremiz burada ise la tahten inna Allah me ana ya öbür üzülme be Allah bize beraber bakın hadi yahu öbür sütlükü imanı en üstü iman ümmet işe sen en üstü iman bela ama P.G. İbanı yanında hiç kalıbız deme bak. bak. La <gülüyor> tahzen hüzünler mi? Tasılan mı? Keder mi böyle? Allah bizimle beraberci. Allah biz emir geli burayı kokma şeyler falanci. Halbuki tabii onu kendine geldi. Gül Pekemler, Ebu Bekir. Bak bakın karşıya. Tabii kaya kapalı bir taray. Bir baktı. Allah Allah. Ha kadar açılmış. Bir derya. Büyük su, içinde i̇şte bir gemi, karşısında çok güzel bir, bambaşka bir alem böyle, yeşil, nurlu bir alem. Orada bir genç var, bir genç var, dedi ki Yehub-i Bekir'e, gelirsen burası karşıya? Hazreti bunu gördü ama vakıa deniyor buna böyle. Rüya değil, hayal değil, vakıa deniyor böyle. Yani kalp izi görmüyoruz böyle. Dedi ki yarışıyor Allah'a böyle bir şey gördüm. Ben ki o derya havuzda kefsirim yanındadır böylece. O gemi iman gemisi. O genç Rıdvan. Yenet-i Mekrem başı. O gönden cennedir bu şekilde böyle. Üç gün kaldı ama üç gece kaldı ama ama o, olurdu, olurdu. o mağara onların cennetten tatlı olması cennetten muhtemelen. Allah dirse adam mı? Cennetten tatlı o böyle. Üç ülkece Ebu Bekir Hasretleri yanında onunla beraberler. Da merete giriyorlar, gidiyorlar, bambaşka bir alem, feyize, ruhsal haller böyle. Hazir Bekir Sıddık makamındayken üç günde çok çok güzel makam aldı. Doğru ki peygam olamıyor yoksa. O peygam böyle. Öyle makamı aldı aldı ki hepsinden geçti kendisi de. Sonra üç gün sonra Rüb-ül Ay'ın birinci gününde birinci gününde o gün develere getirildi. Develere bindiler. Dört kişi. Hazır bir Hazreti Peygamber'e bir deve, ikisi devletinden su getiren diye bilinler. Açıklar. Yani, bir yerinde kılavuz rehber yol gösteriyor onlara. Normal yoluna gitmediler, kuzu deniz sahiline doğru vurdular. O taraftan gidiyorlar. Peygamberimiz demir önünde, Hazım arkasında pek bir bakmıyor. Fena bir kapalı hep konu Peygamberle. Hazım arkasında diye ama göreceğim böyle, sağın sonuna düşman gelmesin diye ama görece gözlüyor. Bir ara baktı Hazım Bekir. Biri geliyor atlı. Hızlı geliyor bunlardır. Atta geliyor böyle. Dört dalay böyle. Onlar rekeli. Bunlar evli bunlar. Baktı baktı. Gelen suraka. Suraka. Meşhur kimi o şöyle meşhurmuş. Yani bir böyle tek başına başaramış böyle. Öyle savaşçı, kılıççı, kahraman, peyli var bir şey yapılmış. İryarı. Bu da duymuş yüz yüzdeve vaadini, ödülünü yüz yüzdeveye almak için onun peşine geliyor bunlara kadar. Yatlaşınca Eyvah Mekir, ya onlar. Basınlık, suaka geliyor. Peygamber dönemde güldü. Eyvah Mekir, üzülme. Allah bizimle beraber. Üzülme böyle. Derken, birdenbire atı yere battı bu sene böyle. Yarıldı, içine girdi. Dizine kadar girdi. Sonra ayakları da bir sıkıştı. Mengene gibi. Sıkıyor bunlar toprakçı da benim atever başladı. Şey o zaman sonra korktu. Dedi ki: "Ya Muhammedin aleyhissellem. Ey elim peygambersin. Allah dua et, alana kurtarsın. ben İnsan dokunmayacağım." Peki. "Ya Rabbi beni öyle. Eğer bunun sözü hak doğruysa sözünde, bu kurtar ya Rabbi. Açılı bana, atıköre falan kurtar." Der. dedi. ki: "Ya Muhammed'e ben sana babaya geleyim." Seni muhafız olayım ben. sen korumaya seni. Yok. Allah beni koruyor. Bana isteniyor seni korumaya seni. Sen, sen dön gitme mükretine. İlk haberine. İleride gelirsin Medine'ye. Sonra böyle. Buraya geliştim bu şekilde. Oradan çıktığımız dönemden. Taygul'da çok kolay oluyor oldu Eber Ece. Bir uda Bir çadıra geldiler. O zaman yolda tabii satıcı yok muhteşemde. Satıcı yok yollarda böylece. Yanına yiyeceğiz ikanlarında. Çadıra gelirler. Hazreti Bekir'e biliyormuş çadır oturanları, tanıyormuş onları. Bir kadın, kolosyal olmuş ümmü muhabbetleri kadın. Çok cömertmiş kadın, yolculara ikram edermiş. Dedi ki Ebu Bekir, ya ümmüye bağdet. Eğer evinde kuru et, kurma varsa parasını almak istiyoruz bu şekilde. Dedi ki, vallahi Ebu Bekir olsa padeş demem, yok ama böyle. Süt, süt yok evde. Yani. Kulak olmuş oyun ki şey yok şu anda evimize böyle. Bir de anda bir şey yok. yok işte Bakın da peygamberimiz bir koyun, çok zayıf bitkin, deri kemik koyun çadırın bir direne bağlanmış, çadırın gönülü yatıyor böyle. Dedi ki, kadına eğer izin verirsen Koyun sütü mu? Dedi, dedi, bu koyun köreşsini sağalım mı? Dedi Şemri: "Ama hadi bu koyun de zebun bir koyun. Yani hasta, zayıf, bitkin. Bundan süt mü çıkmamış, çıkmıyor böyle. Otomat süt, gidemiyor demiyor sürüyor Ölüm bekliyor burada. bitkin o da. dedi böyle. O şişkar mı ondan? Canım size izni versem sağım onu. E şey mi sağ bakalım öyle böyle. Şimdi Peygamberimizin hazretinden yani besmeş çevşetti. Bir memesine ağrısı vardı da. Akma başladı. sanki kuruna açtı çeşme oldu efendim. Bir kap getir bakalım adam. Kadın, Allah Allah ya bu. Ne oluyor böyle? Kap doldu. İç bakalım kadına bunu. Tash getirmiş. Kadın bu içti. Aç mı dediğin kadına? Dolurdu. Ebu Bekir'e verdi. Diğerine verdi. En azından kömkün içti böyle. Bir büyük kap getirdi. Daha büyük kap getirdi bakalım. Onu da dolurdu. Gitter muhtemelen. Sonra kadın Müslüman oldu bunlar Medine gelecek bunlar müteremler. Şimdi gelir Müslümanlar, Peygamber Medineye girişti ne? Rebiye bir sekizinci parasigünü. Değil mi? Önce Kuba'ya geldi. Kuba kök. Onu ayrı Medine'den. Şileşten Medine ver. Şileşler. Önce Kuba'ya geldi. Rab öyle müteremler. geldi. Orada birkaç gün kaldı, Aleyhisselam adetlerini. Orada ilk meşgid yaptık, Kuba meşgidi işte böyle. İlk yapılan meşgid İslam'da bu böyle, Kuba meşgidi. Peygamber ilk taştı, peygamber koydu muhtemelen der. Ebu Bekir'e, e, Ömer'e, sevmi tane koydu, bu şekilde böyle. Öyle yapıldı. Sonra 12. gününde, 12. Cuba günü, peygamber gönü Medine'ye, artık Medine'ye geleceğim, şehir merkezine. Bir saat dolaşacak, kırda süre böyle. Medine tabii duyuldu Peygamber'in kubeye geldiği, Medine artık sabursuzlu bekliyorlar. Şimdi Medine'de üç tür insan var. Bir muhacirin, Medeneden sahabeler. Peygamber'in sohbeti işmişler, aşkırsı yapmış kendilerini, haset yakıyor bunlara böyle. Peygamber'i duramıyorlar böyle şey. Ah, Resul'a gelse de yine o sahabenin dinlesek. İkincisi, hakikaten duyan edenler, Medine'yle, Müslümanlar, sahabeler böyle. Onları görenler, dayamamışlarına fiil zevkine. Üçüncüsü, peygamber görmeyenler, tabi. Böyle. Ama duyanlar böyle, hep aşık peygamberimizde. Yüz kişicikler bedel eden, haklarını böyle, peygamberi karşı, karşılamaya, kubeye gittiler bunlar, albilecekler 100 kişi böyle. Daha önce gençler toplandılar, gittiler. Peygamber kuşu vaktinde aşağı yukarı oradan çıktı, deveyle böyle yavaş yavaş ama böyle yavaş yavaş yavaş bir bir kafile yürüyor muhtemelen. Yani dünyanın en manevi bir kafilesi. Eşi onu bir kafile verilecek. Tabi bir peygamber var, hepsi sahibi oradakilerin her bir sahne makamında melekler orada böyle tatlı, seyirsi böyle bir yolcu yavaş yavaş bir vadi var. Adı Hralluna diyorlar böyle. Oraya gelince öyle vakti oldu. Bir e, an sonra Hindi devresinden. Bu arada de Cuma'ya kuralım. İlk Cuma orada farz oldu Cuma namaza. Melekler Cuma farzıyla kılanmazlar çünkü. O farz oldu. Leyga namazı maddeleri, o huzbu okudu. Akından faz, Cuman'ın fazına kıldırdı. Ondan sonra binler cebelerine bine girebilecek. Peran namazı kızı der, ona mescit yapdılar Küçük mescit adı Cuman mescidi. Hala durut almak devam Ondan sonra artık bedene girecek, şehir merkezine gireceği başlayacak. Bedide hava geliyor. İşte Raun'a gelmiş buraya geliyor, buraya geliyor. Kimse kalmadı evinde Medine'de. Hastalar, yaşlılar, hatta şerçiler bile, sürüler böyle. Kadınlar tarzçıklılar, filikler kucaklarında genç kadınlar. Yollar doldu böyle. Medine'nin coşuyor oldu. Mekke müşriki onu öldürmek için arıyorlar. Medine'de de onu bekliyorlar. Allah'ın tanrıya derken iki tepe vardı böyle adı Siyenet-i Veda diye böyle Medine'nin oradan gelirdi orada uğruları misafirler Medine'ler böylece oraya bakıyorlar oraya giriş yapacak baktılar ki e orada geliyor muhtemelenler geliyor dev üzerinde Alasıl'm da geliyor karşılan tabi görecek bunu artık Allah diye yananlar muhtemelen yer düşenler böyle gönderiyor sel oluyor böyle, böyle. Medine böyle Öyle bir sevgi gözeşler hep beri. oldu Medine'de beri. Yani dünya tarihine görünen bir olay oldu göme Medine'de. Yer onu da bir yerden haber veriyor beri. Çocuklar Resulluğa geliyor. Resulullah bizim olacak. Medine halkı simliyor beri. Peygamber şey olacak Medine'ye beri. Yanıyor Medine'ye beri. Peygamber, Peygamber evet. görünmüyor beri. Yavaşça geliyor. Ne üzerinde? Evet. Arkada Ebu Hazretleri diğer sahabeler geliyorlar. Şimdi nere kalacak? E da bu Kime düşer bu? Eşrafına da düşer Herkes evini süpürmüşler, kadınlar temizlemişler, kapı açık. Evine gelince her ev sahibi yarışıyorlar bize buyur lütfen bize buyur yarışıyor Allah. Şimdi teğamız birine girse diğeri bundan gocunacak. Yani ona gitti gibi bir şey olacak böyle. Benim şuna buyurdu. Ben devemin yere ineceğim. Benim devem o bu işte evin almıştır Mevlamız'dan. Ben devem bağlıymış şu anda. İbdara etmeyiz böyle. Deve develer çok duygusal deve var mı? Deve çok duygusal farklı hayvan deva Unutmaz deve bir şey böyle. Üzerinde peygamber var devenin. Deve bunun farkında muhteremde. O da feyiz alıyor. O da cebk alıyor muhterem. O da Allah diye yanıyor. Deve devel yanıyor. Deve hiçbir yere bakmıyor. Yani Başı böyle böyle. Allah Allah. Başı böyle. Allah Allah, Allah Allah Allah. Deve yürüyor bu şekilde böyle. Baktaydı ki deve bir yere bakmıyor. Koştar şimdi. yoboy boyun olurlar. Hep ot alırlar. En sene otu aldılar, geliyorlar, değerini gösteriyorlar. Tutuyorlar deveye. Tan, tan, tan. Yani buraya gel. falan. Ama deve ottan geçmiş muhtemeliler? Ottan geçmiş. Resulullah'ın devesi o. Peygamber devesi böyle. Hiç ama böyle. Hep başı böyle. Bir sağa, sağ böyle. Allah, Allah beni geliyor geliyor. Nereye geldi? Bir boş arısta. Oraya iki dili ön ayakları çöktü. Tamam hani böyle. Dizi koydu. Göğsünü koymadım böyle şey. Dedim yarısı burası, boş arsa burası. Bekleyen makam, demen bir de başı böyle. Bir defa durmadı da kantorlar. Kantorlar biraz daha gitti. Orada kim var? herb bu Ayub Hazretleri. Mihmendar-ı Nebi. Halid bin Zeyd. Erasar-ı Zeyd muhteremler böyle. Mihmendar-ı Reşim, Mihmendar-ı Nebi. Mimendar, Fars'a kelebi, birleşik kelebi. Mimal, kuruk, misabir. Dar, misabir, sahibi. Yani evet, evl-i misabeteşin. Bu lakab anıları Mimentar-ı Nebi. Öyle. Ebu Aleyhub Aleyhub-i Zeyd. Erez Hazretleri'ne kardeşi. O da medeniyetin fukaranları anlıyor. Buna bir de fukaranlar de. Hanım'ı da aşik Resulullah'a adı Halit. Babası zeyt. Ebu Ebu baba adalaya geliyor. Ebu Ayyub, oğlunun ismi... Ebu Ayyub, Ebu babası. Adı Halit. İyi ki, zevris araba, Halit çıksana bir senden be, çık be senden. Resulullah belki bize gelir böyle. Gözden yaş geldi, çarp tıkandı böyle. Ya bize mi kaldı Resulullah be? Koca medine'de, bize mi düştü bu şeyler? Ya çıksana be kalk ya. Kapı açık tabii. Çık sen de Bir buraya bakalım bakalım. Utandı anlattı Herkese gülerdi bu şekilde. Deve geldi. Önceki elinde çöker. Arkane çöktü. Baştan şey yan kuru yere döndü. Tamam. Cevrasi sende ki, Ya Muhammed Zeymecim burası. Hazreti Albin Zeyd yani Baktı ki peygamberin inecek demeden indi başladı. Hanım koş Halid adıma derge hemen gitti. Ve o da tutulmanın ta iznini alması gereği. Şimdi oraya imsar oldu. Şimdi ilk i tü ne muhteremler mescit olacak orası. Mescidin kapısı olsun. Çok değerli bir şey. Hangi mescit? Ravza-i Mutahhara. Hani Ravza-i Mutahhara. Onun kapısı var ya kapısı o önde mihrap var. Rabze-i Muhtahare kapısı var. Bir Rab'ın sağında bir Rab'ın arasında kapı var. Orası Orasında meşhur olacak muhteremler. Oradan kalktı biraz yürüdü. Tamir edeyim şöyle. 50 adım tamir edeyim bu şekilde. Altı evine evi muhteremler. Evini elhamdülillah nasip oluyor gördüm o evine böyle muhteremler. 60 yıl anında ev duruyor böyle Hesamın içinde meşhediren, eee meşhedide şu an meşhedide biliyorsunuz birdenler kuleden. Örneği kulle verince en sola minare var. En sola bir minare var. Adı minare reisiyye mürebbede. Yanda babı civar kapısı var Tam minarenin Tamamen izasına böyle şey. Böyle. solda kalacak sağda. İlk kat demediler. Bir katı taştan. Taştan gelecek. Üst iki kat tuğladan ilk katı verece. Ve yani çok haraptı. Suudiler bakma da tarih şeylere, Osmanlı'nın söyle olmaz o şekilde, Ev çok haraptı. Kapısı falan bozulmuş, içine şey girmedi içerisine, içine girmedi içerisine. Ey bu şekilde gördü muhteşem Allah aşkına muhtemelen. Dedi ki Manasin eve girdi. Başı bir sahada devresini aldı. O götür, götür, yere götürdü. Peygamber'in toprağa girince içeriye önce Barat geldi muhteremler. Ya Muhammed Kardeşim Muhammed bu belli. Hoş geldin artık buraya. Hazreti Sıddık Hazretleri muhteremler bir rüya görmüştü. Cahili döneminde Hazreti Sıddık rüya görmüştü böyle. Rüyasında Ay Bedir dedi Allah. Bana Talal bin Ali'na Bedir Dolunay. Şimdi ay 23 inciyken adı hilal aşında. Sonra kamer oluyor. Tam o adı Bedir oluyor belirşe. Hazreti belki rüyasında cahil döneminde ayı bakıyor dolunay böyle. Ama çok yürüyor böyle. Koca tepsi gibi ay bek üzerine doğuyor. Bek üzerine geliyor. Mekke'de evde adlatıyor, nurlandırıyor, bazılara nur veremiyor ay. Kanatta kalıyor bazen bu Burada ay bu sefer kalkıyor oradan Medine'ye gidiyor. Giderken yıldızla peşinde gidiyorlar. Bir zaman sonra tekrar Medine'den yine Mekke'ye geliyor ay. Yıldızla bu süre daha kalabalık, çok kalabalık yıldızlar Mekke'ye geliyorlar. Bu da Mekke tam adlanıyor. Yine Medine'ye gidiyor oradan yere iniyor, küçük açılıyor, oraya girip kayboluyor, derdiler. Bekir, bunu rüya yorum yapanlara, ona sonra buna sordu, gir buna şöyle cevap verdi, en kıvâli insan. Peki, ya Ebu Bekir e dedi, o ay dedi, son peygamberdir o böyle. Bekir'de doğacak, orada büyüyecek, ama İnsanların çoğunu iman etmeyecekler. O nevi karanlık almış bir şekilde. Mekke'ye geldiği Medine'ye yedilecek. Yıldız'da onun sahabeleri yedilecekler. Bir zaman söylediği gelecek Mekke'yi fethedecek. Efsan gelecek. Fethedecek. Daha kalmayacaklar. Yine dönecek Medine'ye. Yer aldı. Ona kabride verilecek. Orayı gömüşecek diye o kadar. Cebrahisselam geldi. Demirte geldiğinden muhtemeler. Medine alfı başlar tabii gelmeye. Hoş gelin diye. O anda Eylül Eylül'ün evi Cennet başla geçti muhtemelen evvelce. ya başlarına geçti. İşte hücud olayı. Tabii çok örgü yapmışlar muhtemelen. Aslında bir Maar ülkte kalınmadı. Üç gün otay geçti Zaman olsak böyle? Ne oldu mağarada böyle? Ne oldu yollarda böyle? Maliketler, o fiizler, mustafaçıkları böyle. Hele birin halkının o çocuklu sevgisi bu. Bir halkın böyle, coşku sevgileri böyle, onları. Tabi özetleyebiliriz bunları. Şimdi nasıl olsa inşallah, Muharrem'i geli muhteremler. 20 Ekim'de Cumaş günü ayın biri bu yıl olarak. Cumaş günü bir Cuma'yı Cumaş bağlayan gece hicri yıl başımız Müslüman yıl başi Yani çarşamba mı Demek ki Cuma'yı Cumaş bağlayan gece hicri yıl başımız muhterem. Ama çok sönük. Böyle böyle. Cansız böyle. Bilmiyorum böyle. böyle. Hristiyan bu gelince herkes bunu biliyor böyle. Herkes bir şey bunu biliyor. Her vitrinleri süslüyor. Basın bunda, radyo bunda, televizyon bunda. Aylar önceden böyle. Hazırlıklara başlıyor. Biletler, kumarlar, şunlar, bunlar. Muhteremler, işler oluyor bir şeyle böyle. Muhteremler, kendimize gelir böyle. Buna biz sahip çıkalım muhtemelen böyle. İnşallah böyle telefonla, mesajla böyle tebliğ edelim tam yukarımızı. Büyük gün ise mesela el sahibi bir yazı koysunlar. İnşallah bir bari koysunlar yani başlarında yani. inşallah böyle. Koysunlar. Bunu biraz canlılamak lazım muhteremler. de. O, o akşam evimizde inşallah çoğu kişi olan bilhassa evimiz şey Özel ve fazlalık var her zaman pozal böyle çoğu çocuğa başımız yıl başımız hiç bu çokların beynin yazılısı mu tüm şey böyle. Canısı inşallah. <gülüyor> Rabim inşallah bu yıl başını, yıl başını İslam aleminde karıbara kısım isterler. İslam alemi ortada o bilasta her taraf kan verir. Yani kimin ne yaptığını bilmiyor muhteremler. Var ya örgütle şunlar bunlar. He buna kukla taşıran bunlar muhteremler. Yaptan Amerikistan'ın elinde bunları embelleyeceğim. O bunları yakıyor muhteremler. O bunları yakıyor. Birbirine kötü insanları embelleyeceğim. Birine sıra veriyor, birine yardım ediyor, birine kalkındırıyor. Yani her taşın altında İslam Amerika vardı muhteremlerde. Yani İslamcı olsun ne olsun olsun böyleymiş bakın. Örgüt yapamazsın etiyle akıllık küsü olmasın burada. Rab'unu inşallah edersin inşallah bu seferinden. Mevlam inşallah Müslümanlar da kalkındır inşallah. Teala. Hepinize ayrı barak olsun. İlla Fatiha.